Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'i, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. İyi akşamlar, laflayacağız dinleyicileri. Ee, i̇kinci dönemin Atilla Dördüncü programı mı olacak bu? E, dört veya beş olacak evet. Biz de sayıyı unuttuk. Üst sayıyı üst unuttuk evet üst, üst üste kayıtlar, kayıtlar gelince. Evet, evet. E... Aa, bugünkü konuğumuz soracağım sonra diyeceğim ki niye kardeşim mantardan işlerle uğraşıyorsun? <gülüyor> Türkiye'nin ilk ve tek e, mikoloğu, Jilber, e, Barutçıyan... Hoş geldin Cilber. Hoş geldin Gilber. Hoş bulduk İyi yayınlar diyorum. <gülüyor> Teşekkür. Hepimize iyi yayınlar olacak. İyi yayınlar olsun evet ki yine keyifli bir program olacak konudan konuya atlayacağız çünkü sen hani mantardan girdin ama tabii Cilber'in senin değiminde on parmanda on, on farklı marifet. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi herkes Cilber isminde şey iş ettiğin anda. E Google'a bile yaz Cilber diye mantar çıkıyor. Abi. Mantar çıkıyor. Diyor ki altında da niçin mantardan işlerle uğraşıyoruz kardeşim. <gülüyor> Aa 1962 doğumlu. Evet, İstanbul 62. Fenerbahçe. Fenerbahçe'de doğmuş ama, ama adam. Sapına kadar Galatasaraylı. Arkasından sonra Galatasaraylı devam Dinleyelim eğitim hayatını. Ben senden dinleyelim. Evet e, ilkokuldan sonra Galatasaray Cisesi'ni kazandık. ...1982 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldum. Abi bu Galatasaray Lisesi'ni kazanmak böyle milli piyangodan çıkar gibi olmuyor değil mi? Çalışıp imtihanlara giriyorsun falan. Ee, okuldayken biraz ineklemek zorunda kaldığımı itiraf etmeliyim. Ee, sınavlardan geçiyorduk <gülüyor> o zamanlar. Ee, eğitimle beraber doğaya olan bir tutku var ailemden geldiğini düşünüyorum. O zamanlar 60'lı yıllar tabi biliyorsunuz İstanbul'un doğal hayatı biraz daha değişikti. Denizlerimizde balıklar falan vardı. Her evin bir bahçesi, çiçekleri, işte şeyleri vardı. Herhalde oradan bir dua. Dört ayaklı hayvanlar vardı şehirde beraber yaşadığımız. Evet, evet, Şimdi evet. o dört ayaklı hayvanlar azaldı şehirde yaşadığımız iki ayaklara dönüştü. <gülüyor> Mecburen. Biz no yolda yasladık no no zaten no birkaç no tane. No <gülüyor> Çok var bir de onlardan. <gülüyor> <gülüyor> Lisesi yıllarında da daha çok işte böyle izcilik, dalgıçlık, balık tutma gibi faaliyetler daha çok takım sporlarına göre ilgimi çekmişti. Lisesi bittikten sonra kısa süren bir üniversite hayatı, arkeoloji. Ondan sonra genç yaşlarda İsviçre'ye gidiş. Arkeoloji bitir. Yok yok, ya, tamamlanmayan ya, biraz, ama biraz askerlik tecili için hmm, yani gibi. İsteyerek seçilmiş ee, bir şey değil yani. Yani yabancı dil puan, en kolay kapak atılacak yer diye herhalde. Bir şey söyleyeyim mi ben şimdi ama çok kafayı bozdum. Evet. Önümüzdeki yıl arkeolojiye kayıt yapacağım. Arkeoloji okuyacağım abi çok merak ediyorum. Yani. Dibine kadar yani. Böyle. Geç kalmış bir şey yok değil mi Gilbert? Yani öyle gözükmüyorum. Yok yok. Böyle endişeli ee, baktın bana çok. Sizde bir ışık görüyorum. İyi <gülüyor> öğrenci <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sizde bir ışık görüyorum. <gülüyor> yani arkeolojiden çok daha çok paleontoloji ilgimi çekiyordu. İşte bazı dersleri zaten hiç sevmiyordum. Türkçe öğretmeye kalkıyorlar üniversite günü size. <gülüyor> <gülüyor> Biraz uzun <uzursuz>. buluyorum. Buldum daha doğrusu. Ee, İsviçre'ye genç yaşlarda gittik. Hayata atıldık. Ee, Nasıl yani İsviçre nereden icap etti? Yani nereden, i̇lk aynı... başta okumak amaçlı o, gitti. Okumak amaçlı. Ama. Fakat ondan sonra hayat şartları belli bir okula girmeye müsaade etmedi. Ee, İsviçre'ye gidip hayata atıldıktan sonra İlk özel şeylerden birisi yağmurlar yağır yağmaz sonbahar gelir gelmez çocuk kadın yaşlı genç demek sizin herkes konuda bir sepet atıyor sanki milli bir spor gibi mantar toplamaya gidiyorlar. Ben de ilk herkes böyle başlıyor herhalde mantara ya bir iki tür öğrenin de yeriz hı hı şeklinde hı hı. bu çocuk çocuğunun, yaşlı gencin peşine takıldım onlardan bir tanesi oldum. İlk başta kolay gibi geliyor. İsviç'e yani bu konuda bir, bir ismi olan bir, bir yani bir, bir farkındalık mı var orada farklı olarak diğer ülkelere kıyasla mantar konusunda? Geleceğim. Anlatacağım. Ee, ilk bu merak zaman içinde bir hobiye dönüşüyor. Bu balıkçılık, avcılık gibi bir tutku. Gerçi ben avcılık falan yaptığım yok da. Ee, bir iki mantar öğreniyorsunuz. Aa, bakıyorsunuz bunun öldüreni de varmış. Bunun zehirlisi de varmış. Bir kitap alayım. Bir bilenle çıkayım falan böyle başlıyor. Ee, bir hobi haline dönüşüyor. ...hobide hobi de ilerleyen yıllarda bir tutku haline geliyor. Yani hasta oluyorsunuz. Yağmur yağdı, ben ormana gidemiyorum. Mantarlar ben siz ne yapar falan. Tutku oluyor yani. Bir tutku diyelim. Abi, i̇şte onun öldürenini bulmam lazım benim. Onlardan <gülüyor> satıyorum ama biraz <gülüyor> pahalı, <gülüyor> pahalı. Pahalı. Sağlıklı oluyorlar. Ya bu ee, nasıl susturacağız abi Cilber'i? Aramı vereceğiz. Sen mi söyleyeceksin? E, biraz sonra biraz sonra, biraz sonra, sonra... sonra... Şevkini kırmak istemedim bir sorudan da. Ama, ama siz başladınız, <gülüyor> siz sordunuz yani ne yapabilirim. Ee, yıllar süren mantar merakından sonra İsviçre'nin durumu biraz özel bu mantar eğitimi konusunda. Dünyanın hiçbir üniversitesinde e, mikoloji yani mantar bilimi bilim, kürsüsü yok. 50'li yıllarda kapanıyor en son. Vardı da şimdi yok. Ee, varmıştı hani Kuzey Ege'de <gülüyor> söylendiği gibi. Ee, hiçbir kursu yok. Ben mantar bilimci olacak diye üniversiteye gidemiyorsunuz şu anda dünyada hiçbir üniversitede. Isveç'ten özel bir durumu var. Ee, bundan 80 yıl önce halk sağlığını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın nezdinde bir e, kuruluş kurmuşlar. Burada mantar uzmanları yetiştiriyorlar. Wapko Wapko dediğimiz e, açılımını veremeyeceğim. Şimdi Almanca Hı. kökenli. Ahutung, Ahutung e, gibi. Mantaruk. Böyle bir şeydir. Bir olacak. <gülüyor> E, yıllar süren, e, 20-25 yıl süren e, çalışmanın sonucunda e, bu VAPCO denilen kuruluş. Tabi kurslarına her sene katılıyordum. Hı hı hı. E, gel bakalım sen galiba oldun e, bir imtihan ön sınıfına alalım dediler. E, o imtihan ön sınıfı başarılı geçince ertesi senede imtihanı sınavı. aldılar, sınava aldılar. Sınavları verdik aslında bu sınavı hani elimde bir kağıt olsun diye yapmadım. Bir challenge, e, kendi bilgimi denemek için yaptım. Zaten e, o tarihlerde Türkiye'yi emekli olarak dönmeyi karar hı hı vermiştim. Değil. Bu kağıdı cebimize koyduk. Ondan sonra emekli olarak Türkiye'ye geldik. Yani, evet. Ve bunu İsviçre dışı tek alan kişi sensin diye bir notsun var. Benden sonra bir kişi daha almış, Anladım. bir Fransız almış. Abi ona hemen zehirli mantarı gönderelim. <gülüyor> i̇şte tek kalmak o, lazım. Yemez ki, abi. No, o yemez, yemez işteyiz de o. Yemez. Adam uzman. <gülüyor> <gülüyor> almış. Öyle bir şans evet, var bak. E, Böyle bir eğitim süreci oldu mantarlarla ilgili. Güzel. Daha mantardan devam edeceğiz ama hemen bir parça arası verelim şimdi. Şimdi ee, bu bir e, programda hep bir bye bye blackbird tutkumuz var. Devam ediyor. Evet evet. Bu sefer farklı bir sanatçıdan Bu gelişim. sefer evet. Paula Cole'dan gelsin. Hep birlikte dinleyelim. Low, bye bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, and so is he. Bye bye, blackbird. No one seems to love. All the hard luck stories they'll hand me Where somebody shines a light I'll be coming home tonight oh, Blackbird, bye-bye But a bottle bubble, baby I Tekrar iyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Gilbert Barutçıyan'la sohbetimizi. Şimdi en son İsviçre macerası bitti. Türkiye'ye dönüşte kaldık. İstersen Gilbert oradan sonrasını senden dinleyelim. Neler oldu? Neler yaptın? Türkiye'ye döndüğümde tırnak içine dönüm, Genç bir emekli olarak yaşamayı düşündüğüm dönemde tabii ki mantar her zaman için bir tutku mantarların hayatta bu kadar önemli bir yer alacağını tahmin etmiyordum ben aslında bakarsanız bunu planlamamıştım ilk yağmurlarla beraber evimizin çok yakınındaki Belgrad Ormanı'na girdim mantar toplamak için kendim kendime gördüklerim hakikaten beni çok şaşırttı 25 yıl boyunca Avrupa'nın her yerinde arayıp bir kere bile bulamadığım kimisi 100-150 euroluk türler ilk gün Belgrad Ormanı'na girdimde karşımda duruyorlardı sen bir anda gözünde dolarlar dönmeye sen. başladı mı? E, dolarlardan çok e, mantarın başında e, resmen böyle e, göbek atmaya falan <gülüyor> e, başladım. Hatta o söylediğim mantar e, sarı kırmızı renklerde imparator mantarı dediğimiz 150 euro e, pazar fiyatı olan bir mantar şaşkınlıkla şimdi mantara bakarken e, neşet suyu herkesin gezdiği bir yer Belgrad Ormanı'nda genç bir arkadaş tekmiği koyu verdim oradan geçen. <gülüyor> ne yapıyorsun sen? <gülüyor> Dedin. Dedim mi, <gülüyor> e, abi bu kırmızı zehrlidir e, ha dedi gitti. Sonra dedim. ileride bir sürüsün daha buldum. E, Türkiye'nin baş döndürücü bir mantar zenginliği var. E, Belgrad Ormanımızda bile şimdi biliyorsunuz bayağı bir kuşatıldı bu orman ama hı hı. orada bile baş döndürücü mantar zenginliği var. E, evet büyük bir ticari potansiyel var. Abi bak, Türkiye'nin durumu kötü diyorlar. Hı. Diyorlar ki Türkiye fakirleşiyor. Nasıl fakirleşiyor ya? Adam 150 Euro'ya tekme atıyor havada, vole atıyor <gülüyor> <gülüyor> çok doğru, çok doğru. Tabii biz ee, tek biliyoruz onları. Fakat e, büyük bir ihracat potansiyeli yani ormanlarda kendi kendine dururken, e, bunun yanında gazetelerde herkes okuyor, e, o zehirlendi, Oho, bu işte öldü, öldü, falan. falan evet. Araştırdım. E, Türkiye'de mantarları ilgili hiçbir kitap yazılmamış. İlk görev olarak kendi kendime proje olarak e, bunu biçtim. E, şöyle de bir karar aldım. E, hiç sevmediğim bir şeydir. ...hani ben Amerika'da öğrendim gelin size anlatayım... ...ben Avrupa'dan öğrendim gelin size anlatayım... Ee, pek sevmem. Onun için bir 5-6 yıl uğraştık... ...profesyonel bir fotoğrafçı ismini verebilir miyim? Tabii, tabii ki. Tabii. Tabii. Mehmet Akgül şey abimle abi. beraber ağırlıklı olarak... ...başka fotoğrafçı arkadaşlarının da desteğini aldık. Ee, bunu da söylemeyeyim. Ee, sadece Türkiye'de derlediğimiz... ...Türkiye'de fotoğrafların çektiğimiz kitaplarla... ...Türkiye'nin ilk... ...mantar, mantar. kılavuzu kitabını yazdık. 2012 galiba. Galiba o tarihlerde oldu. Kimden, nereden çıktı bu kitap? Oğlak yayınlarından 22. çıktı. Fakat Türkiye'de yaklaşık 30 bin tür çıplak gözle görebileceğiniz mantar var. Yok, bu var kitapta tabii tabii. 30 dakika. bin adet. Tür en az, daha fazlası olması muhtemel. Çıplak gözle görebileceğiniz Hı. mikro mantarlardan bahsetmiyoruz burada var. yani... Var. Bu 200 tane kadar en önemli mantarı derledik. Bu kitap çabukça tükendi. Ondan sonra biraz kara borsaya falan düştü. Evet, evet. Ama ondan sonra biz çalışmalarımıza hiç, çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Fotoğraf çekimlerine, tür derlemeye devam ettik. Birkaç yıl daha süren bir uğraşın sonunda yeni kitabımızı bundan 2,5-3 ay önce çıkardık. Burada yaklaşık 350 türe yer veriyoruz. Ve üçüncü kitap içinde çalışmalarımız devam ediyor. Jilber burada imzalı kitap falan görmedim ortalıkta. Sen gördün mü Atilla? Yok artık. Ee, Bir iki, iki 200 lira alayım. Hemen verelim peşin. <gülüyor> <gülüyor> Para meşhur. Böyle abi. Çok, bu açık şey <gülüyor> e, <gülüyor> görüşleri çok severim. Peki bu kitaptaki mantarlar hepsi yenilebilir mantar mı? Hayır, Yoksa hayır. zehirlisi her şeyi şey var yani. E, şöyle e, insanların ilk eğilimi ben ya de e, öyle tabi, başladım. Evet, hani, yenen evet. mantarları öğrenmek. Fakat şu anda geldiğim e, rol itibarıyla benim esas görevim ve e, öncelikle e, yapmam gereken şey ilk başlayanlara en kötü, en e, öldürücü mantarları öğretmek, en iyi mantarcı, canlı mantarcı. <gülüyor> Siz <gülüyor> hayatta kalın, ben size zaman içinde bütün mantarları <gülüyor> öğretirim. <gülüyor> Güzel. Peki Mesela mantarların ya? isminde kaynana mantarı diye bir şey var mı? bir isimle adlandırılan mantar zehirlilerin içinde <gülüyor> öyle bir mantar görmedim ama bazı mantarları bu ismi takabilirsin <gülüyor> peki şeyi soracağım şimdi dedin ki Türkiye'de 30 bin farklı çeşit yani gözle görülebilen mantar var bu yani nasıl bir zenginlik yani neye bağlı bu Türkiye'nin hani iklimden midir yani mantarın Eşme... bolluğu veya çeşitliliği neye bağlıdır e... Avrupa ile kıyaslayalım. Evet, Birincisi, Türkiye büyük bir ülke. Büyük bir coğrafya. Türkiye üç ayrı iklim kuşağına sahip. Mantarlar ısıya ve neme ihtiyaç duyuyorlar üremek için. Karadeniz bölgemiz bütün sene yağışlığı yeterince sıcak. Bir mantar cenneti. İstanbul, İstanbul Batı Karadeniz. Mantarlar soğuğu sevmez. Soğuklar Karadeniz'e geldiği zaman toroslarda sonbahar başlıyor. Sonbahar. Gidin orada istedi, istediğiniz her tür mantarı bulabilirsiniz gibi bir coğrafya özelliğimiz var. Artı Türkiye her şeye rağmen e, kimyasal kirliliklere pek uğramamış. 70'li yıllarda Avrupa'yı vuran büyük e, asit yağmurları Türkiye'ye pek uğramamış. E, mantarlar asit yağmurlarını, kimyasalları hiç sevmezler ve hemen yok olurlar. Pek çok e, Avrupa'daki mikolog, bilim adamı dostum... ...bulmakta zorlandıkları türleri bana yazıyorlar... ...Cizber'ciğim şunu hemen hallet bize diyerekten... ...ben burada o mantarları rahatça bulabiliyorum. Şanslıyız o zaman biz. Çok şanslıyız. Yani e, bundan 50 yıl önceki balık zenginliğimiz... ...şu anda mantarlarda evet, e, devam evet, ediyor. Evet. E, çok göç vermişiz, yaylalarımızı ilaçlamamışız. Çünkü ilaçlanan yerlerde mantarlar gidiyor. Mantar Bu öyle. ilaçlama ne olursa olsun suni gübrede de gidiyor... Evet. E, Böcek ilacı attığınızda da Biz gidiyorlar. Tabi, tabi, tabi. tamamen böyle, doğal, doğal kalmış şartlar lazım mantar için ve artı mantar yemek kültürümüz pek gelişmemiş oluyorlar. Evet işte Avrupa'daki gibi Avrupa'daki gibi yoğun bir mantar toplayıcılığı Talep yok. olmamış. Yani hakikaten çok zenginiz, kendi kuşağımız ülkelere göre çok iddialı bir laf edeceğim. Dünya mutfaklarında yer etmiş ve ekonomik değeri yüksek mantarların Tamamı Türkiye'de mevcut. Ee, çok sık geliyor. Hocam e, kuzu göbeği var mı? Hocam türüf var mı? Bu mantarların tamamı değerli mantarların tamamı Türkiye'de var. Trüf dediğim mantarın 100 gramı 500-600 euro. 1 kilosu 3000-5000 euro. Bunu şimdi böyle söylersek yani yarın bir, bir, bir her tarafı sürerler yani vallahi. Hani, Toprak sürerler. Çok Al, çok O Tabii. yüzden trüfler konusunda özellikle yer bilgisi kesinlikle vermem. Lazım, evet. Evet. kesinlikle vermem. Evet. Kesinlikle vermem ve trüfler benim en çok ilgimi çeken mantarlar değil. Çünkü asla ve asla mantar ticareti yapmıyorum. Mantar bilgisi veriyorum. Mantar kitabı satılıyor. E, mantar ticareti bende yok. Evet. Ama şöyle Tür... güzel bir türüf bulursan, bize haber verirsen biz de seni yemekte ağırlamak isteriz. Gün... Va Valla ne ısmarlayacağınıza bağlı yanında. <gülüyor> e... <gülüyor> ben, bir gün bir arkadaşım geldi yurt dışından. Elinde bir minicik kese kağıdı. Hı -hı. İçinde türüf mantarı varmış. Hangi türüf? Sene, ama? Seneler evvel. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Ama çok mahcup olduğum bir konu oldu. Geldi işte bir şeyler yapacağız falan filan. Döndü bana, sende dedi, türüf rendesi var mı dedi. İy, İy. Maazallah sizde yok muydu yoksa? Bende o sırada yoktu tam. Hiii <gülüyor> <Rezalet. gülüyor> <gülüyor> Ve dedim ki, yani bırak mantarı, rendesine sahip değiliz biz. Nasıl yaşayacağım ben bu hayatta dedim, bir türüf mantarım, yok renden yok, bir bile olmadan. Yani bu bir zavallık durumu. Ama küçük bir maket bu şeyle çok ince kesitler evet, alabilirsiniz. Aynen, aynen. Evet güzel devam edeceğiz. Yine bir parça arası girelim. Bir, bir Dors parçası gelecek. E, ama tabii Dors'tan değil. E, Marcin Vasilevski da. Evet. Bu albüm En Atiyanet albümünden 2021 senesinde Rider on the Strom. Dinliyoruz. İyi akşamlar laflayacağız dinleyicilere. Bu akşamki misafirimiz Jilber, Atilla ve ben Ahmet Körsev toplaştık. Kadehlerimize biraz hafif boğazımızı ıslatacak kadar bir şeyler koyduk. Ee, konulara mantardan girdik ama şimdi rotamızı değiştireceğiz. Evet bir ara verelim evet. mantara geleceğiz ama tekrar. Jilber'in hayatında bir de böyle sualtı, sualtı avcılığı biraz, biraz mağaracılık. ...suyun üstündeki mağara, altındaki mağara... ...uçan mağara, kaçan mağara... <gülüyor> <gülüyor> ...hepsi var. Hepsi var. Şimdi bir babanın da bir denizle ilgisi... ...var galiba. Tabii balıkçıydı, dalardı. Balıkçı Anne bir botanik... Bir, bir ...daha bitki çok botanik, bitkisever evet, bitki evet, evet. bir insandı. Su akar yolunu bulur gibi... ...sen kim, de bayağı bir gibi, doğa, gibi, doğa insanı olmuşsun. Gibi yani. gibi. E, oturduğumuz yerde... E, ...Fenerbahçe'de e, o zamanlar... ...pek çok terk edilmiş köşk vardı... ...ben bunların hepsinin terk edilmiş bahçelerinin kıyısını, köşesini bilirdim. Her sabah sekiz tane buket çiçek hazırlardım. Çünkü oturduğumuz yerde dokuz apartman vardı, dokuz daire vardı. Sekiz tane hazırladım çünkü anneme bir şey vermek zorunda değildim, o bana bakıyordu. En kıtırık buketi Manav'ın hanımına verirdim çünkü Manav'ın hanımı reçelli ekmek verirdi. Ee, ...en güzel bukette Albayın Hanım'la giderdi... ...çünkü o <gülüyor> bana çikolata verirdi falan, falan. ...her sabah 8 buket hazırlanır dağıtılırdı... ...gibi bir doğayla <gülüyor> aşinalık düşünelim. Ee, böyle başladık. Ee, Fenerbahçe koyunda denize girilirdi. Ya e, inanır mısınız 6-7 yaşlarına... ...anne ben dalmaya gidiyorum dediğimde... ...kadıncağız akşama bir şey almayayım o zaman derdi. 6-7 yaşlı çocuk... Şey, ...illaki korkunç. eve nevale getirir şey denizden... Şimdi tüplü dalıyorum. Bir tane çırçır çır balığı bile daha göremiyorum mi? yani. <gülüyor> lastik falan çıkıyor. Şimdi araba lastiği O çıkıyor. Bol miktarda çıkıyor. Tabii. Mangallar Aynen. şunlar Aynen. bunlar tabii tabii. Enjektörler <gülüyor> ve <olsun>. diğer latexten <gülüyor> ürünler, ürünler, ürünler. bol miktarda var. Şimdi sende de tabii bir, bir balık adamlık ve ma yani mağaracılık biraz daha bana böyle enteresan geldi. Orada... İlginç bir hikaye var mı anlatacağım? Ya Marj'ın yani neler yaptın e, yani. e, özellikle su altı dalışlarında dünyanın en an, en enteresan mağaralarına girmiş çıkmışlığım var. Bunlardan bir tanesi Marsilya yakınındaki Kosker mağarasıdır. Ee, ki Neolitik Çağlar'da içerisinde oturum olmuş. Biz o mağaraya çok zor teknik bir dalıştır girdik. Fakat içeride biz duvardaki bizon resimleri falan kesinlikle görmedik. Daha ileriki dahilerde da. çekilen diye pozitifler ki o zamanlar o diye o pozitif çekiliyor. Oradan bulundu. Hmm, çok, çok enteresan, enteresan vardı, vardı enteresan. ama girdim içinde sigara bile içtim. Fakat hiçbir şey görmedim doğrusunu isterseniz. Bu enteresan yerlere evet. girdik çıktık böyle. Bir aralar paraşütçülük yaptım İsviçre'de. Doğal spor olarak görülür mü bilmiyorum paraşütçülük. Uzun yıllar, 3 sene peş peşe İsviçre şampiyonu oldum. Ha? Şey Ama en kabiliyetsiz e, paraşütçü dalında <gülüyor> her atlayışım bir felaketle sonuçlanıyordu. <gülüyor> açılmış ama paraşütlerinizi onu, onu anladık. E, yarım açıldım falan, <gülüyor> falan bir çok kere gördüm. E, beni gördükleri zaman e, hafta sonu geldiğim zaman e, paraşüt ekibi ne yapacağını bilemezdi. Yine geldi bu adam e, illa bir ile karşılaşacağız diyerekler ama ölmeden bitirdik o işi. Ayağımı kırdım bıraktım. <gülüyor> Geçmiş olsun. Peki devam ediyor mu bu hobiler şu anda? Paraşüt falan Allah yazdıysa boğulsun. Yok paraşüt olsun. değil de hani da dalgışlık ee, falan. E, dalgışlık devam. Devam. Dalgışlık devam. Güzel. Tüplü dalışı bıraktım Türkiye'de sadece. Hmm. Zıpkın dalışı. Hmm, Tırnak içine alıyorum artık hayvanları da kıyamıyoruz. Ee, ee, i̇nsan biraz yufkalaşıyor yaşlandıkça. <gülüyor> ee, hafif bir şey dalışı. Biraz oltayla balık tutmak. İşte mantarlarım var. Tabi mantarların peşine gezerken ister istemez... E, çiçeği, böceği, bitkisi... Kuşu falan öğreniyorsun herhalde. Tabii, evet. Fotoğrafçılık var mı peki? Hiç kesinlikle yok. Çünkü o sabır yok. Hmm. Ee, kitap için, kitap gereksinimleri için profesyonel fotoğrafçılardan destek alıyorum devamlı. Ee, fotoğrafçılık, evet o sabır yok. Biraz. Atilla sen benim kart versene. Üzerinde itina ile mantar fotoğrafı çekilir. Yazı var bir tane. Güzel. Sen de bir çarpı koyarsın arkasına. Bir çarpı koyayım arkasına. <gülüyor> ee, e, yani şimdi tabii <gülüyor> bu mantar peşinde koşmak aslında büyük bir efor büyük ihtimalle yani çünkü doğada hani girip çıkmadığın yer kalmıyor herhalde ya, Ormanda... inanır, inanır mısınız tabi değişik biyotoplara girmek zorundayım bataklık mantarları ayrı kumun mantarları ayrı işte orman gülünün altında ayrı mantar çıkıyor filan filan efor gerektiren ve tabi engebeli araziler oluyor çoğu zaman ıslak araziler oluyor bu aplikasyonlar çıktığında ne kadar doğrudurlar bilmiyorum bir günde yürüdüğüm e, yol e, Bolu'da oldu. 35 kilometre yürümüşüm. Farkında değilim. Ama İstanbul'da 2 metro istasyon arasında yürüt, yürütemezsiniz beni. Mantar yoksa ormanda da yürütemezsiniz. <gülüyor> e, o şey. benim biraz havucum. E, eşeğin güzel, havucu gibi. E, kesinlikle öyle efor yapmam ama mantar olunca kendimden geçiyorum. Ve 35 kilometre yürüdüğüm günü fark etmiyorum. E, 20 kilometre yürüdüğüm bir gün akşam formda evimdeyim. Ama İstanbul'da yarım gün metroyla Taksim'e gidip gelirsem ben bittim, ben öldüm. <gülüyor> çok o Çok mantar peşinde değilsen öyle bir hani yürüyüştü, joggingtü falan, koşu koşu öyle bir şeylerin yok. Yok yok, kesinlikle yok. Kesinlikle. Ee, ne yapalım Ahmet? Bir parça arası verelim yine. Sonra yine ufak ufak mantarı <gülüyor> e, <Öksürük> göreceğiz. <gülüyor> evet, parça arası verelim. Evet. E, George Wayne. Evet ve Storyville Sextlet'ten story gelsin. gelsin. Undecided. Undecided. Dinliyoruz. Gelsin bakalım. Thank you. Sevgili Laflıcağız dinleyicileri ee, Gilbert yanında e, Sohbetimiz devam ediyor Joe Radyo'da Laflıcağız programında Şimdi bir mantara kısa bir ara vermiştik ama Tabi aklımızda çok mantarla ilgili soru var hemen ben e, ilk soruyu Yöneltmek istiyorum bu Mikoloji denilen Branş veya dal Nasıl çıkmış veya hani bir Geçmişi bir şeyi var mı Bir tarihi yani e, mikroloji bilimi oldukça yeni bir bilim. E, mikroloji mikos e, eski Yunanca mantar demek, loji zaten e, lojik, e, oldukça yeni bir bilim. E, İnsanoğlu tarihte hep mantarlardan bahsetmiş. önce 3500 yıllarında e, Sümer yazıtlarında mantarların izini rastlıyoruz. Ciceron mantarlardan bahsetmiş, e, Plinus e, mantarlardan bahsetmiş ama çok kısa paragraflar bunlar. Ee, mikroloji bilimi bayağı geç başlıyor yani 1800 yıllara gelene kadar işte birkaç papazın birkaç araştırması falan şeklinde kılıyor. Ondan sonra buna ilgilenen botanikçiler ilgileniyor önce mantarlarda çünkü bitki olduklarını düşünüyorlar e, gibi. E, geç gelişen bir bilim dalı. E, günümüzde ise tekrardan söylüyorum hiçbir üniversitede mikroloji kürsüsü yok. E, değişik e, ufuklardan gelen bilim adamları e, bu işi sırtlanıyorlar. Aramızda tıp doktorları olduğu gibi hukukçular da var. Hı hı. Ee, Avrupa'da çok tanınmış, dünyada çok tanınmış, çok sevgili dostum İvdener, Belçikalıdır. Ee, bütün mikroloji dünyası kendisini tanır. Adam e, sadece marangozdur gibi değişik uf ufuklardan geliyoruz. Bu işin dip üniversite diploması yok. Olan tek diplomada işte İsviçre Sağlık Bakanlığı'nın benim sahip olduğum e, mantar uzmanlığı belgesi gibi bir şey oluyor. Şu anda kürsü kurmaya en yakın üniversiteler Moskova zannedersem e, düşünüyor. E, Ermenistan'da Yerevan Üniversitesi bu, bu Hı, konuda enteresan. bayağı gayret gösteriyor. Ülkemizde ise tabii ki böyle bir durum yok. yok evet, abi şey. kimse mantardan avantaj alamayacağı için senin mantarla kim ilginir ki? Bulurlar ya i̇şte, abi yolunu bulurlar. Avantajı olur mu abi <gülüyor> Yani Büyük potansiyel var, ticari potansiyel var zaman içinde yavaş yavaş bu potansiyeli görmeye başlayan belki devlet insanları değil ama tüccarlarımız girişimcilerimiz var iş kadınlarımız evet. Olacak. peki bir de benim de aklımda öyle bir soru var ben de istiridye mantarı ile çok yemek yaparım hı hı. tek bildiğim odur okay. İstiridye mantarı şimdi yine Türkçe'de bir yanlışlık var kültür Kültür mantarı. mantarı dediğimiz zaman biz uzmanlar için e, insanoğlunun ürettiği bütün mantarları kültür hmm. mantarı deriz. Oysa Türkçemize e, Paris mantarı dediğimiz bir agarik üstürü kültür mantarı olarak yerleşmiş durumda. İstirdia mantarı e, oldukça kolay kültür yapılabilen türlerden. Ama pek çok mantarın, pek çok değerli mantarın kültürü yapılamıyor, yetiştirilemiyor. Hmm. Aradaki fark bu. İstirdia mantarının hatta bugün e, biraz önce bir lafa geçti. Çok değişik türleri var. Mesela e, Bodrum'un körek mantarı, aynı mantara Kıbrıs'ta gavcar der, çok severler ve bayılarak yerler ve sadece kendi bölgelerinde çıktığını iddia ederler. Bu doğru değildir. E, bu mantarlar mesela İstrice mantarının akrabasıdırlar. Aynı mantar Kuzey Ege'de Örek mantarı olarak ilk baharda da bulabilir. E, yine aynı mantara yöresel isimler ama yöresel isimler var. Kastamonu sınır mantarı e, adı verilir. E, lezzetli, kıvamlı mantarlardır. İstirya mantarını büyük ihtimalle onun için çok seviyorsunuz. Evet, evet, evet. Bayağı kıvamlıdır. Pişirseniz evet. bile aynen, ağza aynen. bir etsi bir doku bırakan mantardır. Evet. Ve e, hemen hemen diğer tüm mantarlar gibi e, içine koyduğunuz bütün baharatların aromalarını falan falan yüceltirler. Evet. De, evet çok sevilen bir mantar. Ama sizi temin ediyorum. E, bizim doğada bulduğumuz istirya mantarını yerseniz bir daha kültürüne el sürmezsiniz. Vay. Muhtemelen. Ki evet. buluyoruz. Ee, kitapta bir fotoğraf, e, istiyade mantıra fotoğrafı var. Bu fotoğrafı şimdi bulunduğumuz yerde, yere çok yakın bir yerde, e, yemez mezarında balıkçıların tam arkasında ölmüş bir kavak ağacının üstüne çektik. Aa, çok Aynen. enteresan. Bak, nerelerde, ben ne? hafta sonu e, iki arkadaş, bizim bir fotoğraf grubumuzun var, oradaki iki arkadaş. E, Bolu'ya gidiyoruz fotoğraf çekmeye süpersiniz. Tam böyle yaprakların renkleri dönmek üzere. E sen biraz kafanı aşağıya eğip de bak bakalım. <gülüyor> evet. E, bu şimdi şarkısı. bu sefer 150 Euro'luk bir şey. Yani 150 Euro'luk mantar aslasam çok güzel fotoğrafını çekerim. Elimi sürmeden devam ederim. Ee, bazen ben de oturup mantar fotoğrafları da çekiyorum böyle. Hani makro çekimler falan filan diye böyle de kendi içimizde keyif almak için. Ama tabii neyin ne olduğunu bilmiyorum. O fotoğrafları görmeyi çok isterim. Ya Bu sefer dönüşte size bakalım birkaç tane çektiklerimizden atalım. Çok mutlu olurum. Çok keyifli çünkü. Yani Baka. gökyüzünde kafayı kaldırıp kuşu böceği çektiğin kadar da yerde ondan daha tabii büyük bir zenginlik, tabii, tabii. bir zenginlik var. Ee, küçük bir hikaye anlatabilir miyim? Tabii. tabii. Ee, profesyonel fotoğrafçı dostum ve abim e, Mehmet Akgül ile bir e, sonbaharın sonunda tanıştık. Müzik e, Kendisi doğayı çok seven bir insan. Artı jeoloji mühendisi, gemoloji ya da gemoloji dediğimiz sanatı icra ediyor. Ee, tabii ki tanıştıktan sonra bir iki fotoğraf çekebildik ve mevsim bitti. Ee, onun stüdyosu da biraz herkesi uğrak yeri olan bir sohbet e, alanı, insanların, fotoğrafçılarının karşılaştığı bir yer. Ee, bütün sene boyunca Mehmet Akgül abimiz... E, İnternete girip girip, ya millet ne fotoğraf çekmiş, ne mantarlar varmış falan diyerekten bana gösteriyor o fotoğrafları. Ertesi sene beraber çalışmaya karar verdik. Mehmet abiyle Belgrad Ormanı'na gittik. <Gülüyor> bir iki hafta çalıştıktan sonra Mehmet abi diskuru değiştirdi. E çekerler tabii canım mantarı görmek miymiş dedi. Yani <gülüyor> bütün zenginlikler ayağımızın altında. Altınlar, Algıda seçicilik dediğimiz bir olay var. Kuşları seyrederseniz mantarı göremezsiniz. <Gülüyor> E, İnsanlar gerçek evet. bakmıyorlar. bakmuyorlar. Evet, evet, ben bayı diyorum. Yerde çünkü inanılmaz tabii, bu tabii, dünya. Evet, Yukarıdan şöyle. daha zengin aslında. Kesin. Tabii, ee, buradan şey. fotoğrafçı Mehmet e, Akgül'de evet. selam çok olsun, selamlar. selamlar olsun. Evet. Ee, yani Mehmet Akgül'de yaptıkları, okudukları ve arkasından fotoğraf hobisinden dolayı programımızın yeni misafirlerden biri bir tanesi aday adayı olabilir size eğer kabul ederse. Çünkü Süper. Mehmet Akkul abimiz jeoloji yüksek bir mühendisidir. Jeofizik pardon çok özür dilerim. Ve son dönemlerde değerli ya da yarı değerli taş avlama programları yapıyor. Koleksiyon var yani. Yok yok. götürüyor değerli yarı değerli taşların bulunduğu ocaklara atıyorum atmıyorum. Kütahya'da işte Agat çıkıyor, e, Ayvalık'ta Kalkedon çıkıyor gibi gibi. Ve bu taşları toplayıp ondan sonra işlemesini öğretiyor insanlara. Evet, e, çok değerli bir konuk olabilir, çok Süper, enteresan evet, bir konu. Evet, bir da, evet, sizden anlatayım. bir destek isteriz. Ee, evet yine bir parça arası vakti evet. geldi. Ee, yine yeni çıkan albümlerden e, böyle bir, bir hoşluk yapalım dedik. Tony Bennett. Lay, Lady, Lady Gaga, Gaga. <gülüyor> birlikte söylüyorlar. Tony Bennett'te herhalde bir 90 küsürlere geldi. Çok hala var. Hala, hala güçlü bir ses. La Force say diyoruz. Gelesin bakalım. Tony Bennett hadir. When the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belongs to a lonesome cop, she opens shop. When the moon so long has been gazing down on the wayward ways of this wayward town, that a smile becomes a smirk. She goes to work Love for sale Appetizing young love for sale Love that's fresh and still unspoiled Love that's only slightly soiled Love for sale Who will buy? Who would like to sample her supply? Who's prepared to pay the price? For a trip to paradise Love for sale Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better for the vase. If you want the thrill of love, she's been through the mill of love. Old love. New love. Every love but true love for sale. Appetize a young love for sale. If you want to buy her wares Follow me and climb the stairs Love for sale Poets pipe of love In their childish way I know every type of love Better for than they If you want the thrill of love She's been through the mill of love Old oh, love New love every, every love but true love For sale Appetizing young love for sale Love for sale, Sally If you want to buy her, wares. Buy İnci iyi akşamlar tekrar. İncilber, Aburucen ile çok güzel bir sohbet. Benim en sevdiğim konulardan gidiyoruz. İncilber, e, bu mantar, mantardan hikayeler, mantar kültürü e, çok enteresan bir şey. Peki bu bizim Türk mutfağında ne kadar yansıyor? Şimdi sordum sana demeyecek arada, Osmanlı mutfağında var mı diye keza dedin. Saray mutfağında kesinlikle mantar yok. Yok. Ee, sarayın arşivleri en iyi korunan arşivlerinden bir tanesi zaten. E, satın alma arşivleri. Satın alma, e, evet, kesinlikle mantarı arzu etmemişler. Ama e, sırf Osmanlı değil bu. E, Avrupa'da da pek çok saray mantarı reddediyor. He. Çünkü çok büyük bir öldürme korkusu var. Tarihte e, mantardan zehirlendiği iddia edilen, mantar ile zehirlendiği iddia edilen bir papayla bir Roma İmparatoru dur, dur. var. Ee, bu yüzden mantarları tamamen reddediyorlar. Avrupa mutfağına da mantarlar daha sonradan giriyor. Halk e, mantarları bir besin maddesi olarak görüyor. E, böyle olunca da tanımlanması en kolay, en az e, zararlı mantarlara yöneliyorlar. Özellikle şu anda günümüzde bütün Anadolu'da ve Trakya'da dahil e, kullanılan mantarlar çok sıradan mantarlar. ...yemeseniz de olur türünden mantarlar. Evet, bir manası yok. Evet, şey... çok değerli mantarları tanımlamada riskler olduğu için mutfağa almamışlar. Şimdi peki şu anda mevcut bu coğrafya çünkü mantar açısından inanılmaz zengin bir coğrafya olduğunu öğrendik. Şu anda peki yansıyor mu mutfağınıza mantar? Tabii, bu artarak giden bir trend, Türkçe karşılığını bulamadım eee insanlar belli bir zenginlik seviyesine ulaştılar. Avrupa'yı gördüler. Orada değişik tatlar aldılar. Ee, bunları tekrar Türkiye'de bulmak istiyorlar. Artı doğal ürünlere karşı olan büyük bir ilgi Geri artışı var. var. Evet. Ee, i̇nsanlar doğal ürünleri istiyorlar. Çünkü her şey çevremizde sentetik olmaya başladı. Evet. Mantarlar da burada ilgi çekmek ilgi çekiyor. Ee, yeni yeni şeflerimiz geliyor. Değişik tatlar arayışındalar. Bu arkadaşlar da mantar talep ediyorlar. Evet. Yerel tatları dönüyor. yerel tatları önem veriyorlar. Bu yüzden mantar şanslı bir döneminde mantarlar mutfağımıza daha çok girmeye başladılar. Peki Anadolu'da mesela böyle gittiğimiz yöresel çok iyi lokantalar vardır, şunlar bunlar vardır. Buralarda hiç böyle mantar yemekleri var mı bildiğimiz? Var, var, tabii ki var. Fakat bazen de işte bizim arzu etmediğimiz, çok değer vermediğimiz mantarlar biraz fazla başta tacı ediliyor. Hmm. Kimi hmm. zaman hafif fizikler içeren mantarlar e, buralara servis edilebiliyor gibi bir sorun var o Şimdi tarafa. bu, Etil'e bir şey soracaksın sen, Diyor sen. Ben çok böyle mantar deyince atma bir sürü şey gelmeye başladı. Aynen öyle benim de. Evet. Şimdi zehirlenme olasılığı olabilecek veyahut iyi yenebilecek bir mantarın ...çok bıçak sırrı bir ayırımı var mı... ...görsel olarak yoksa birbirinden çok mu farklı bunlar? Hayır, hayır, hayır. Ee, şimdi yenen... ...lezzetli her mantarın... <gülüyor> ...doğada illaki... ...bir ya da birden fazla öldürür... ...ya da e, zehirli... ...ikizleri, amcalarının... ...oğlu bulunuyor. Ha, işte şimdi... E, ...hemen... E, ...biraz bilgi vereyim size. E, biz mantarları... E, Zehir ya da zehirsizliği iki ayırmayız. Bir öldürücü mantarlar grubu var. Bunların affı yok. Hiçbir öldürücü mantarın panzehiri de yok. Öldürücü mantarla zehirlendinizse tıp Yapacak insanları şey yani. size destek tedavileri hmm. olurlar. Panzehir diye bir şey yok. Yani şunu enjekte edeyim de adam iyileşsin diye bir şey yok. E, yediğiniz miktara bağlı olarak e, genellikle ölüm kaçınılmazdır. Bu parakolesin e, büyük bir sözü vardır. E, sola dosis Hasit, venenum. Bu Türkçe tecrübesi zehir zehir yapan dozdur. Diye bir laftır. Bu bir altın kuraldır. İlk kere iki dörttür, toksikolojide. Öldürücü mantarlar. Bunların geri dönüşü yok. Bunların panzehiri de yok. Destek tedavilerle yediğiniz miktara bağlı olarak genellikle gidersiniz. Öldüren hiçbir mantar Yer yemez. 1-2 saat içinde, 3-5 saat içinde belirti vermez. En az 12 saat, genellikle 24 saat 48 saat arasında ilk sıkıntılar başlar. Hani bana bunun... bir şey olmaz abi bir durum vardır ya Türklerde. Ya, Öyle bir bir, şey yok. bir, bir o durum ya. vardır. Bir de unutmayın şu durum var. Sen ye bakayım önce. Kardeşim 48 saat sonra başlayacak bunun belirtileri yani. Sen evet. önce yesen ne olur? Ne bir 2 saat yani gibi düşünün. İlk belirler başladıktan sonra 48 saat geçmiş doktorlar midenizi yıkasana olur, yıkamasana olur. Tabii. Karışan karıştı. Yani e, karışan karıştı. Evet. Sonra zehirli mantarlar grubu var. Ee, böyle olunca zehirli mantar ne demek? Ee, e, tüketildikten sonra sizi en ufak bir şekilde sindirim sorunu şeklinde bile rahatsız etse mantar, biz bunları zehirli kabul ediyoruz. İlla ölmek gerekmiyor. Oysa özellikle kırsalda şöyle bir şey var. Ben mantarlarla zehirlenmedim, ölmedim diyor arkadaş. Fakat kardeşim sen 3 günden beri kesif bir ishalsin ve tuvaletten çıkamıyorsun. Ben bunu zehirlenme kabul etmek e, zorundayım. Yenen mantarlara gelecek. Küçük bir grup yenen mantarlar. Bunları bilimsel olmayan bir biçimde e, bazı bölümleri biliyoruz. A. Yenen mantar. Çok lezzetli yüksek ekonomik değeri var. Bunları ihraç edebiliriz. Pazarlarda satabiliriz. Restoranlara satabiliriz. B. Yenen mantar. Ya kardeşim mantar çok lezzetli kabul ediyorum da raftermu çok kısa. Aynen. Yani bir iki gün ben bunu uçak kargo ile Paris'e yollayamam. Londra'ya da yollayamam. Ee, o zaman bu mantar meraklısının aynı gün toplayıp tüketçe büyük bir lezzet evet. olarak kalıyor. Evet. Ondan sonra e, genel mantar zehirli bir değil kardeşim ama yesen de olur yemesen de olur. Ee, saman gibi şey, tadı evet, tuzlu olmayan, evet, içine koyduğun işte tereyağı soğan kadar lezzeti Aynen. olan şeyler var. Aynen. Ondan sonra Türkiye'de 31 tür mantar var dedim. Bunların yaklaşık 29.500'ü değişik neler herhalde yenmiyor. Çok pis kokan mantarlar var. Hmm. Tavuk gömesi, çürümüş kadavra kokan, hmm. e, her türlü pis kokuyu taşıyan mantar olabilir. Yiyemezsiniz, aklınızdan bile geçirmezsiniz. Tahta kadar sert mantarlar var. Sadece kunduzlar yiyebilir, hmm. kemirebilir. Çok küçük boylu mantarlar var. Yani topla topla yer yani kardeşim yani ne kadar toplayabilirsin. <gülüyor> Ee, pişerken ererek yok olan mantarlar, mantarlar var. var. Ee, yapacak bir şey yok. Bilmediğimiz mantarlar var, şüpheli mantarlar var. Var. Ee, var oldu var. Böyle bir şey var mı yani tanımlanmamış veya hani var var. Yani cins veya ee, şeyi belli olmayan adı tü, konulmamış mantar. Tabi, e, her sene yeni türler bulunuyor ama mesela e, Belgrad ormanlarında yeni bir tür mantar buldum. E, yenen geneli yenen bir ayrıdan geliyor. Çok şaşırdım. Tanımak, tanımlamakta da Avrupa'dan yardım aldım açıkçası. Adamlara sorunca yeniyor mu kardeşim? Ya kardeşim 40 yılda bir bir tane buluyoruz hmm. yenip yenmediğini de bilmiyoruz. Diyorlar. Bu bir testi bir şey yok mu? Ee, yani bir, bir mantarın zehirli olduğunu. Evet şöyle yapıyoruz. Ee, arazi çalışmalarımıza mesela katılan arkadaşlara abi bu mantar çok güzel. <gülüyor> Yiyin deyip Erdeçüğün telefoncu nasıl oldun kardeş? <gülüyor> yok yok <gülüyor> tabii ki şükürüm. Şey yok. yok öyle bir teknik ee, öyle çünkü bir şey yok yani. e, tek bir tür mantar zehiri yok yüzlerce çeşit zehirli molekül içerebiliyorlar. Belki yani bunu zehirleniyorsun bir... haberin yok mesela. Yani, Tadiyorsun, e, bilmem ne yapıyorsun, gün okay. Ateşin evet, çıkıyor. Yani e, ben neyin analizini yapayım? Hangi mo zehirli molekülü arayayım bunun içindeki? Bu moleküllerden bazıları da bilinmiyorlar zaten. Yok, var, doğru. doğru. Okay. Yani, yani öyle neyse. bir şey yok. yok. Tarih içinde yerleşmiş bildiğimiz mantarlar var. Ee, buradan hareket ediyoruz. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, uzatıyorum belki ama yok, çok e, güzel. mesela e, Mantarları tanımlarken lütfen e, yanınıza 1960 yıllarının 70 yıllarında yazılmış bir kitap almayın. Tamam. O tarihlerde yenebilir olduğunu zannettiğimiz mantarların e, yani kimi var, zaman zehirli ya da öldürücü olduğu günümüzde kanıtlanmış durumda. Yani güncel kaynaklardan bakacaksınız. Mesela ben hep e, çok şeyi çok severim. Gittiğim zaman eğer bir yöresel pazar varsa köy pazarı bayılırım. Giderim hemen dolaşırım. Ne otlar var ne şeyler var şunlar bunlar. Mesela mantar Şimdi düşünüyorum böyle geriye dönüp hafızamı zorluyorum. Hiç rastlamadım sanki. Belki de bir iki tane. Bunu biraz dolda konuştuk ama onun e, Pek çok halk pazarında verin. değişik mantarlar satılıyor. İki şekilde çok tehlikeli olabiliyor. Bana halk pazarlarından senede 40-50 tane zehirlenme geliyor. Bir kere zehirlenip de beni arayan insanlara gidin doktorunuzu arayın diyorum. Ben çünkü doktor değilim, tedavi edemem. <gülüyor> Bana zehirlenmeden önce gelmeniz gerekiyordu. Bir, yenen bir tür bayat olabilir bayatlamış ya da kötü saklanmış Hı. şekilde satılabiliyor evet. ve bazı tavsiye etmediğimiz türlerin e, Türkiye pazarına satıldığını gördük. İlk başlarda bunları Sağlık Bakanlığı yazıyorduk ama fakat geri dönüş alamadığımız için artık e, bıraktım ucun e, bıraktım, bıraktım, bıraktım ucun derken şey, yani herhalde şey. çok yoğunlar. E, Covid öncesinde bile yazdık yani, e, pek bir geri dönüş olmayınca tabii insan biraz e, sıkılıyor ya yani demotiv oluyor. Evet, doğru. Şimdi Sağlık e, Bakanlığı bunu, hastane e, peşinde e, koşuyor. Şu zehirlenme konusu tekrar toparlamak istiyorum lütfen. Ee, Önemliyim. Şey Öldürücü, zehirli, zehirsiz mantarları birbirinden ayırmak için maalesef ve maalesef hiçbir püf noktası, hiçbir geçerli kural, hiçbir analiz metodu ve tekniği yok. Sağdan solduğunuz, soldan duymuş olduğunuz genellemenin tamamını kafanızdan silin. Yaşlılar bilir. Hayır efendim, nereden bilecekler? Son makaleler İngilizce ve Fransızca yazıldı. Bizim yaşlılarımız bu makaleleri takip etmiyorlar. Köylüler bilir, köylülere karşı olan bütün saygımla beraber. Gördüğüm ölümcül vakaların %95'i kırsaldan geliyor. Okay. Hayvanların yediği mantarı biz de yeriz. Tamamen bir yanılgı. Evet. Bir salyangozun karaciğer sistemiyle bizim karaciğer sistemimiz aynı değil. Biz sincamın yediği mantarı insan yerse ölebiliyor bütün bunları unutmak lazım. Mantarları bilimsel bir netlikle tanımlıyoruz. Güncel bir kaynaktan yenebilir olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ondan sonra yiyebiliriz ya da bir uzmana danışıyoruz. Mutlaka. Evet. Hiçbir mantar tekrar ediyorum uğruna ölmeye değmez. değmez. Lütfen <gülüyor> dikkatli olun. Evet. Ya Benim annem akatlarda 70'li yılların ortasında bayağı orada tarla yani tarla demeyeyim yeşilliklerin içinden mantar toplayıp bize yedirdi. Babam da hep ilk önce sen yederdi, senin söylediğin gibi. Biz şansa o zaman yaşıyoruz. Tabii. <gülüyor> o zaman bakalım şansa mı yaşıyoruz değil mi? Bir soralım. Elian Elias, Chikoraya, Chukovaldes, Bulu Bosa. Bakalım ne diyecekler. Sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gilbert Barutçıyan'la söyleşmeye. Şimdi tabii akşamın ağırlıklı konusu mantar oldu. Çünkü Jilber'in hayatı olmuş mantar. Hatta biz biraz önce arabada sen birine bir şey, alakasız bir şey diyecektin ama mantar kelimesi çıktı ağzından. <gülüyor> Latviz. <gülüyor> e şimdi şöyle abi her türlü konuyu buluruz. Tek mantardan anlayalım bu işin e, İsviçre, da, e, İsviçre şeydendim. tek diploma. O Fransızı ben zaten halledeceğim merak etmeyin siz. <gülüyor> Fazla kalmadı. Fazla kalmadı. Ee, şimdi tabi mantar bu kadar senin hayatının merkezinde yer alınca yani hayatın da buna göre şekilleniyor. İşte bu yani kurslar olsun, seminerler olsun turlar olsun, senin kendi başına yaptığın geziler olsun mantar peşinde. Bunlardan biraz bahsetsene. Hani insanlar, buna meraklı insanlar sana, hani tamam Instagram'dan ulaşabilirler ama ulaştıktan sonra neler açılabilir önlerinde? Buraya başlamadan önce şöyle bir geçmişiyle bir toparlayayım isterseniz. Ben bu eğitimlere gönül verdikten sonra genellikle kırsaldan gelen insanların bizle ilgileneceğini düşünüyordum. Yanılmışım. E, yelpazemiz çok geniş. E, i̇nsanlar çok değişik nedenlerle mantarlı, mantarlara ilgi duyuyorlar. Bir kısmı gastronomi. Yeni tatlar. E, doktorlar zehirler veren konusunda donanım kazanmak istiyorlar. Bazı insanlar bu işin ticaretini yapmak istiyor. Bazı insanlar zaten trekking yapıyorlar. Doğaya çıkmaya meraklılar. Bir hobi daha ekliyorlar daha aracıklarına. Gibi gibi hakikaten yelpazemiz çok geniş. <gülüyor> hep örnek veririm. ismini hatırlamadığım bir akademisyen arkadaşla tanıştım. Dünya kadar bilgi sahibi kadın. Günlerce dinleyebilirim kadını. Fakat ilgi alanı kara yumuşakçaları. Yani basitçe sümüklü böcekler. Sümüklü böcek. Kimse kadının şeyiyle ilgilenmiyor. Bilimiyle. <gülüyor> ben bu konuda çok şanslıyım. Yani mantarlarla sizi eğlendirebilirim. Mantarları sizi güldürebilirim, mantarları sizi öldürebilirim. <gülüyor> yani e, hakikaten konu çok geniş. E, böyle geniş bir kitleye hitap ediyoruz aslına bakarsanız. E, bu konuda e, tekrar tekrar söylüyorum. Çok şanslıyım. E, bu iş nasıl başladı? Önce eğitimler vermeye başladık. E, gönüllük es e, esasına göre de çalışıyorum. Yani... E, ...tutup da bir ortaokuldan, e, devlet ortaokulundan e, ben size mantar bana para verin e, demeyi kendimi e, yakıştırmıyorum e, aslında. Ama ismini vermeyeceğim bazı üniversiteler çağırdığı e, zaman da e, bir şey masraflarımı biraz karşılamak isterim tabii ki yani. E, gibi gibi çok değişik yerlere hizmet veriyoruz. Özel kulüpler var, e, STK'lar var. Devletin orman müdürlüğü var mesela önümüzdeki hafta e, Bolu Orman Müdürlüğü çağırdı. E, Biz biraz aydınlatır mısın diye seve seve yapacağım tabii ki Hı -hı. E, gibi e, e, çok geniş bir yelpazeye mantarı anlatıyoruz. Çok güzel ve evet. ilgi giderek büyümekte. Ve evet ilgi bayağı bir ilgi var anladığım evet, kadarıyla. Evet e, bayağı ilgi var. Gilbert bir sorum var. Ya, o kadar çok soru var kafamda zaten yani her seferinde de kesip bir soru sormak da biraz böyle affet beni. Bu zehirli veya zehirsiz. Bu mantar ailesinin en çok yiyen hayvan hangisi? En çok yiyen hayvan diye bir şeyden bahsedemeyiz. Mesela hani diyoruz ki mesela hani ahlat dediğimiz zaman ayı gelir. En Hı. çok armut yer. Falan. Ama ayı her şeye gelir. Evet, bal, bal yer mesela. Ba, balı da gelir. Ee, e, balı da biliyor musunuz yanlış bir bilgidir. Balı tabii ki severek yer, enerji alır ama aslında kovanları geliş sebebi arıların lar, larvalarını yemektir. Ha. Proteine ihtiyacı var. Ya biriktirmek zorunda kışı güne yazacak. Balı Vay. da götürür ama esas geliş nedeni şeydir. E, larvalardır. Protein ihtiyacı var. Ya biriktiremezsiniz balla. Evet. Gibi. <gülüyor> doğru. Doğru. E, doğru mantarda peki nedir hangi şey? Sırf mantarlardan güzel, yaşayan hayvanlar var. E, mesela Amazon'larda yaşayan bir karınca türü e, bazı bitkileri toplayıp e, karınca yuvasının içinde sadece mantar yetiştiriyor. Hı. Bitkileri toplama sebebi beslenmek değil. O mantar bitkiler o bitki o yaprak parçalanırsa mantar yetiştirip sadece mantarlardan besleniyor. Kargaların e, hiç sevmediğim, tırnak içine alıyorum hiç sevmediğimi, e, lezzetsiz acı bir mantarı bayılarak yediğini gözlemledim. Sincaplar mantar yer, e, karacalar mantar yiyebilir. Tabi esas besinleri bu değil. Beslenmelerin içinde mantar da olur. Ayılar bazı mantarları bilir ve hayvanlar zehirli zehirsiz mantar konusunda kesinlikle karıştırmazlar. Onu soracaktım onu nasıl bilir? Hepsi bilir, hisseder Hiss. ya da altıncı duyumu derseniz ne derseniz. Çok nadir kazalar evc özür dilerim. evcilleştirdiğimiz, biraz da ırklarını dejenere ettiğimiz hmm. köpeklerle yaşanır. Onlar bazen ufak zehirlenmelere uğrayabiliyorlar. Hmm. Ama mantar edip zehirlenerek ölen bir köpek vakası da duymadım. Var mı soru var Hayvanlığı bir tane daha hemen peş peşe geliyor evet, Beş evet. Aa, bu trüf mantarını bulmada bir köpek cinsi var en çok yetiştirilen ve bu kıymetli bir köpek cinsi aldığı kokudan dolayı herhalde derindeki mantarları falan bile buluyor eşeliyor ve orayı kazıyorlar bu böyle gerçek midir yoksa bir ee, rivayet <gülüyor> <midir>. <gülüyor> bu, bu köpek cinsi özellikle İtalyan köp kökenlidir. Köpeğin cinsinin ismi Logoto Romagnolo'dur. Sevimli bir hayvandır. Büyük türüf köpeği olduğu söylenir. Bunu biraz İtalyanların Cerrutti markasına benzetirim. İtalyanlar her şeyin markasını <gülüyor> severler. Fakat herhangi bir köpek bu işi görebiliyor. Şöyle köpeğin biraz yatkın olması gerekiyor. İtalya'da İtalya diyorum Fransa'da falan öyle hiçbir cins köpek göremezsiniz. Küçük küçük bir sürü köpeği kullanırlar. Eğitime başlarken 2-3 köpek birden alınır. En başarılı çıkanı tercih edilir. Dişi köpek tercih edilir. Çünkü dişi köpeğin başka kokulara dişi kokularına erkeklerde olduğu gibi bir sapkınlığı yoktur. İşine konsantre olur. Benim bir köpeğim var. Altı aylıkken Türkiye'nin en büyük e, e, köpek eğitim uzmanı, ismini verebilir miyim? Tabii, tabii, Gökten tabii. Eker kardeşim. Selam olsun ee, buradan. Selam olsun. E, Gökten Eker'e 6 aylıkken köpeğimi teslim ettim. Köpeğimin cinsi Tarbul, duydunuz mu bu ismi? Hayır, duydum. Hayır. Tarbul tarlada bulunan köpek demek. Hiçbir cinsi falan yok yani bunun. <gülüyor> Bak bir de, bir de oltaya <gülüyor> gelmek vardı burada <gülüyor> aynen, ama. Aynen. Benim Tarbul iki ay kadar Göktan'ın eğitimine katıldı. Türk bulmada çok başarılı oldu. Fakat ikinci ayın sonunda kurstan atıldı. Herkesin çocuğu üniversiteye gidemez, bitiremez Hı. şeklinde. Çünkü iki kere bulduktan sonra canı sıkılıyor, oyun oynamak istiyor. Hı. Görev köpeği değil. <gülüyor> Bütün gün çalışmak istemiyor Demiyor. kendisi e, gibi e, köpeklerin durumu bu. E, dişi köpek tercih ederiz. Farburlar böyle olur genel. <gülüyor> e, şey e, kısa tüylü köpek tercih edilir çünkü arazide gezerken yaralanabilir, evet, kene kapabilir. Evet. E, rahatça bu yaraları görmek açısından kısa tüylüleri tercih ederiz ki Logoto, Romanolo, İtalyanların marka köpeği e, kıvırcıkcadır, biraz kanışa benzer e, gibi gibi tercihlerimiz var. Bak ben de iyi bir mantar bulurum bu kafayla. Biz çıkalım sende biz o zaman Hiç, Ne kene tutar, ne <gülüyor> böcek tutar. Hiçbir şey konmaz abi kafama. Güzel. konar her yere gelir. <gülüyor> o, o kafamdan bile sokulduğunu bilir misin? Sen de onun iki tane geliyor bana zaten <gülüyor> ormanda çok ee, bir de şişe mantarını açıkladım isterseniz. Onu açıklayacağız şimdi biz, şeyden sonra, parça evet, parçadan sonra. sonra. Everything happens to me. Samara Joy. Samara Joy 1998 doğumlu. Evet Ve çok genç bir 2021 arkadaşımız. 2021'de bu plağı yapmış. Evet bu, bu akşamki kayıtların birçoğu. 2021. Evet yeni, Şöyle yeni baktım, Atilla'nın evet. seçkisine, güzel seçkisine evet. baktım. Hepsi ağırlıklı 2021. <gülüyor> evet dinliyoruz. I make a date for golf And you can bet your life it Try to give a party, and the guy upstairs complains. Guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps. Every time I play an ace, my partner always trumps. Guess I'm just a fool who never looks before she jumps everything happens to me at first i thought that you could break this jinx for me that love could turn the trick to end despair but now i just can't fool this head that thinks for me mortgaged all my castles in the air i have telegraphed and phoned sent an ml special too Your answer was goodbye and there was even postage due Fell in love just once and then it had to be with you Everything happens to me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 And then it happens. Laflayacağız dinleyicileri e, maalesef yavaş yavaş yine bir programın sonuna doğru e, geliyoruz. E, bol bol mantar konuştuk ama e, sevgili Cilber'in e, müzik tarafında da çok ciddi bir e, hobisi var. Hem bir caz sever, hem ciddi bir müzik sever ve klasik müzik klasik var, müzik, taş plak var, evet, gramofon var. Gramofon hikayeleri var ama hepsinden daha gırgırı belki bir e, hisse anısı var. <gülüyor> ee, o Onu bir dinleyelim. Sonra e, bir müzikten konuşmaya yine devam edeceğiz. Memnuniyetle. Ee, müziği çok sevmekle bir meloman olmakla beraber e, maalesef hiç e, müzik kulağım yok. Ee, okulda mandolin kursuna yazdım. İşte bizim Tarbul köpek gibi. Ben de oradan <gülüyor> atılmış e, armonikayı par parçalamış bir çocukluk yaşadım. Müzik <gülüyor> <gülüyor> Evet, müzik sevmekle beraber kabiliyet sıfır. Kulak yok, dans edemez falan bir arkadaşınızım. Galatasaray Lisesi'nde sana daha önce bahsetmiş olduğum şey şu. 81 yılıydı zannedersem. Bir şekilde müzik konudaki arkadaşlarının da biraz itmesiyle o zamanlar biliyorsunuz Hey yarışması vardı. Aa, evet. Çok önemliydi bizler için. Evet, bir prestijli tabii, tabii. liseler arası. Orada İtekaka bir parça seçildi. Ve caz parçasıydı. Orada dans ettik. Yalnız ortam şöyleydi. Özellikle 40 yaşından ufak arkadaşlarımıza söylemek <gülüyor> gerekirse. <gülüyor> o zamanlar bonem seneleri Ra ra Rasputin'ler, dedikullar falan falan, bütün liseler ponpon görünüleriyle beraber ra ra Rasputin yapıyorlar. Galatasaray Lisesi tabii biz biraz değişik geldik. Ee, Dük Ellington'un Karavan Müziği. <gülüyor> Ve e, senkronize bale yapıyoruz. Ee, galiba Simindi çok tatlı bir arkadaşımız koreografide bize yardımcı oluyor. O kendisi Galatasaray'dan değil ama hakikaten bir balerin ve çok e, narin bir kardeşimiz. E, tabii ki çıktık Duke <gülüyor> Ve aldığımız yuklamaları, aldığımız <gülüyor> tepkileri size anlatamam. E, bu Galatasaray'larda ne biçim müzik plan? E, Rasputin yok, ritim yok, hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bir, ben bir arap şeyiyim. Karavanın üstünde sahnenin ortasına geliyorum. Dansvan da yok. Bir, bir cariyem var. Bir de esirim var. Ben esir Avrupalı kıza aşığım. Cariyem kıskanıyor falan gibi bir senaryo düşünün. En sonunda kızlar birbirini bıçaklıyor falan. <gülüyor> ee, bir senaryo. Tabii tribünlerden yukalanmalarının haddi hesabı yok. Yani iniyor spor, <gülüyor> spor sergisi. Spor sergide oluyor bu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fakat orada Sezen Aksu jüri de büyük İpak Bayram var zannedersem. Onlar da bizi hayranlıkla gözlerinde yaşlarla izliyorlar. Ve şampiyon olduk. Şampiyonunca tabii kıskançlık çok, çok daha arttı. Kafamıza yağan artık şişeler, nişeler <gülüyor> biz gittik kupamızı aldık. Tabii ki sevgili Sem'in kupalar bölümüne onu hediye ettik. Bu bir gururumdur. Müzikle ilgili çok sevdiğim bir anımdır. Ee, o, evet bu hoş bir anı. Ee, ama tabii ondan sonra özellikle İsviçre'deyken cazla ilgilenmen... Hani... Kulüpler, hatta bir komşum vardı demiştin. Fransa oldu. Nico rahmetle anıyorum. Evet komşumdu, kompozitördü, cazmendi. Kendi piyano metotları olan bir insandı. Maalesef kendisini kaybettik. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Çok severdim kendisini, ev sahibimdi, dostumdu, arkadaşımdı. Ee, Tabi İsviçre'de oturmanın getirdiği bazı kolaylıklar da olur biliyorsunuz Montreux Jazz Festivali evet. orada. Miles Davis'i birkaç kere izleyebildim. Ee, Abdullah İbrahim, e, eski Dolar Brand <gülüyor> e, bazen çaldığı yerlerde beni e, en büyük bak. fanım diye takdim ederdi. Ve şöyle yapardı, 5 desi şarap yolda oraya hani <gülüyor> çok içer bu diyelekten <gülüyor> filan. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ee, çok güzel anladım. Caz bunlar. dinledim yani evet, şey yapamadım. Biz de Hatta... caz dinliyoruz ama burada hani burada şöyle bir şey vardır bir de. Hani konuştuğun zaman çok fazla caz yapma derler. Ha, ha, tabii evet. Ha, yani, de öyle, e, maalesef bir deyim e, var. Yani, bizim be, böyle güzel anılarımız yok yani. Benim <gülüyor> e, şişe mantarına benzedi bu. <gülüyor> <gülüyor> ya o soru da var kafamda. Evet. Ağaçtaki şişe mantarıyla. Bunun nasıl bir ailevi, Hiç, hiçbir ailevi hiçbir ilişkisi bir yok? O şişe mantarı eski zamanlarda şişeleri kapatmak, hava almamaları sağlamak için bulunmuş bir metot. Bir meşe türünün kabuğu, yan, kabuğu, kabuğu evet, abi, şey meşe yağıma. türünün ismi küverküs süber bir kabuk oluşturuyor yangınlardan kendini korumak için. Yangına karşı mukavim bir madde. Peki o kabuk alındığı vakit tekrar kendine kabuk mu yapıyor? Ee, tekrar yapıyor, birkaç yıl alıyor tabii bu. Kerkis süper Türkiye'de üretmeye denediler ama pek verim vermedi. Portekiz bunu ee, portekiz bu portekizin yani. zannedersem ikinci ya da üçüncü Şu en büyük e, ihracat kalemini. kalemi. Evet, şey. e, bu ağaçların kabuğu sonuçta Fransa'da da üretiyor bunları. Hmm. E, mantar denmiş, nedenden dinli çok araştırdım ama bulamadım. Çünkü herhalde hiçbir şeye yaramaz, kof bir şey olduğu için mi demek istediler <gülüyor> bilemeyeceğim. <gülüyor> Kim ama çocukluğumdan atılan bir iki ağaç var idi o zamanlar ama Türkiye ikliminde pek fazla kabuk genleşmiyor ve ergenleşmiyor. Orman Bakanlığı denildi bunları dikmeyi ama pek verim aldıklarını Tür bilmiyorum. Türkiye'de bırak kabuğu abi ağaç ergenleşmiyor. <gülüyor> yani sen söylüyorsun bir şeyden vazgeçtik. Lütfen politikaya girmeyin. <gülüyor> Bu politikayla alakalı değil yani. Ya, Türkün e, şeyler yeşille şeyle, bir yeşille bir şeyi var, imtahnı var yeşille. E, geçen programda da söyledim. Çocuk yolda yürüyor, bakıyorum arkasından yanında geçerken ağacın yaprağını kopartıyor, elinde böyle kıvırıyor, kıvırıyor yere atıyor. Yani Türk'ün hakikaten yeşille bir problem var. Ya, Bu iktidarın çok büyük problem var. No comment. Evet yani bu iş Allah peygamber Kimseyi kurtarmaz Bu işin hesabı başka türlü Sorulacak zorunda Yani bu yeşile bu kadar düşman olunmaz ya Bu kaz dağların ne hale geldi Geçen gün biri bir fotoğraf attı eğer diyor sen Kanada'ya gidersen Kanada böyle diyor bir göller bölgesinde ağaçlarla evet. gidiyor. Eğer Kanada diyor sana, sana gelirse, gelirse diyor. Evet. Orada da ağaçların tamamı <gülüyor> kesmişler, aramadan, evet. Maden aramadan yorulmuşmuş. Evet. Yani bizim o bölgeleri gezdim. İş aracısı televizyonda Maalesef. gördükleriniz, fotoğraf olarak gördükleriniz bir şey ifade etmiyor. Evet. O bölgelerde bulundum. Ee, Hakikaten Spielberg filmleri gibi bir evet, manzara. Memleketimiz cennet. Karadeniz öyle cennet. Karadeniz'e bir tabii. tane otoyol açıldı. Neye hizmet, neye, hangi akla evet, hizmet? Evet. Yani Karadeniz'de çıkıyor insanlar bağırıyorlar. E, Derelerimizi mahvetmeyin diye. Yaşamımızı elimizden almayın diye. Hı. Tık yok. Peki. Evet, tık gelsin o zaman. Gelsin. E, evet. tık tık. Tık tık gelsin. Gelsin'den gelsin. sevgili Eşilber Barut Cihan ile harika bir program yaptık. Ee, programın sonuna geldik. Hatta her seferinde konuşuyoruz. Dönüp dönüp. Belki iki sene sonra üç sene sonra tekrar ederiz. Bu programları bir daha bir daha. Aynen. Ee, çünkü çok hakikaten kıymetli konuklarla bir araya geldik. Fakat konukları bu konukları sefer... de bir araya getireceğiz. Evet. Bir gayemiz de var. Evet. Konukları bir araya getireceğiz. Çünkü e, çok kıymetli insanlarla tanıştık. Bunların da mutlaka birbiriyle tanışması gerektiğini düşünüyoruz Atilla ile, öyle değil mi Atilla? Aynen, yüz. Ee, bu bizim yaptığımız jazz programını aynı zamanda dinleyen bir İzmir'de bir okul var. Ted Koleji. Ted Koleji. İzmir'deki okul Ted Koleji'ne de buradan selam olsun. Onlar da pazar günleri bizim programımızı yayınlıyorlar. Aa, buradan gençlerin kulağına kar suyu kaçırmaya çalışıyoruz hobilerinin, meraklarının peşinde koşsunlar diye. Sevgili Gilbert, gençlere bir şeyler söylüyor. İki cümle kuralım gençler, ne dersin? Çok isterim. Gençlere nasihat veren yaşlı bir adam imajı yaratmak istemiyorum. Gençlere çok büyük sevgim ve saygım var, onlara çok büyük güvenim var. Umarım bu ülkeye çok büyük hizmetlerde bulunacaklar. Öncelikle eğitim sistemimiz fabrikasyon şekilde üniversite mezunu üretmeye başladı. Kimi zaman bazı diplomalar niteliksiz bir şekilde çocuklara dağıtılmaya başladı. Bu beni çok üzüyor. Sanat sahibi, bilgi sahibi insandan çok diploma sahibi insanlar üretiyoruz ve bu çocuklar genellikle o kadar büyük eforlardan sonra işsiz kalıyorlar. Asgari ücretlerle işlere başlıyorlar. Ee, tekrar söylüyorum. Kendi parkurumdan örnek vermek istiyorum. Tutkunuzun peşinden gidin. Sevdiğiniz şeyi yapın. Ee, başarılı olacaksınız. Ee, tornacı olursanız iyisi olun. Ee, rahmetli Özdemir Asaf e, amca derdim ben Özdemir Asaf'a. Şöyle bir şey söylerdi. Ee, ''Oğlum ne, olu, ne olacaksanız olun fakat en iyisi olun.'' derdi. ''Ayakkabı boyacısı olabilirsiniz ama ayakkabıları iyi boyayın.'' derdi Özdemir Asaf amca. Hatta bir gün onu anmak isterim. Ee, Kızıldım bir şekilde herhalde Özdemir amcayı. Ee, bana baktı baktı. ''Senden adam olmaz.'' ''Senden olsa olsa gazoz kapağı fabrikatörü olur.'' dedi. Sonra baktı herhalde üzüldüğümü gördü. Ama olursa iyisi olur evladım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Gazoz kapağı fabrikatörü olun ama iyisi onlar arkadaşlar. Tutkununuzun peşinden gidin. Ee, hayatımda üç kere üniversiteye gittim. Askerlik teçhizi için gittim. Geri kalan vaktimi e, kahve kahveyanlar vardı o zamanlar internet kafeler yerine. Oralarda geçirdim. Ama geldiğimiz durumda üniversiteyi bitirmeksizin dünyanın bütün üniversiteye ders veriyorum ve bu işi tutkumla yapıyorum sizlere, gençlere vereceğim mesaj bu kadar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sevgili Gilbert hayallerinin peşinde koşmuş herkesin yapamadığını yapmış. Aynen Aa. hayalden çok tutku desek tutku, evet. tutku desek ay, ay, tutku. lütfen. Evet. Tutkulu olun bir şeye sahip çıkın Aynen. o sizi zaten gideceğiniz yere evet götürecek aşıyım. bir yerken evet. olacaktır arkadaşlar çok doğru. Evet. Çok ve güzel genç şeyler. arkadaşlarımızı çok seviyorum zilberden çok, evet. evet. çok güzel şeyler duyuyoruz bazı cümleler saatler, evet. az ve, az. ve genç arkadaşlar caz dinleyin Çok güzel, caz biraz, evet. mutluluk verir <gülüyor> Kesin. dima açar iştahta açar evet çok doğru bazı cümleler söyledi. Çok güzel. Güzel, evet. Bazı cümleleri başkaları da söyledi. Söylesin. Evet bu sezonda Cünden yaptığımız gelsin. gibi yine yerli bir caz müzisyeninden gelsin. Bazı cümleler Sayınur Eren'den dinleyeceğiz. Ama kapamadan önce sevgili Gilber ağzına sağlık, ayağına sağlık. Şahane bir program oldu sayende. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu kadarını beklemiyordum. Beklemelisin. <gülüyor> Be Beklentiler bazen fazla olur. Bir şey unuttum ben ya. Bu bazı cümlelerden... E, Sayınur Eren'den evvel... Bir şey soracağım. Bu programı dinleyenler... Jilber'i bir yerden... Takip etmek isteyecekler. Instagram'dan takip edecekler. Tabii. Veyahut başka bir mecradan. Evet. Nereden bulsunlar seni Jilber? Yani müzik kulağındaki kabilesizliğim aynı şekilde sosyal medyaya <gülüyor> da yansımış durumda. Ee, pek çok platformda yokuz. Sadece Instagram'ı e, birazcık ite ite <gülüyor> <gülüyor> oradan bir servis sağlamaya çalışıyorum. E, Gilbert yazınca galiba çıkıyor. Şapkalı bir adam çıkacaktır. Evet. E, o ben oluyorum. E, ya da Mushrooms of Turkey, Turkey. diye İ, İngilizce bir attaktık Instagram sayfamıza. E, bu kitabımızın arka sayfasında da yazıyor zaten. O oradan takip edebilirsiniz. Elimden geldiğince e, bilgi paylaşmaya çalışıyorum. Programlarımızı oradan yayınlıyorum. Süper. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık. Ağızına sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya zor. görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler ba Bazı cümleler var aklımda Her kelimesi daha çok Sev. Ben Atilla Aygini. ne yapacağız? Joycaz, Ganz'la laflayacağız.